Hüzün Yılı Milattan sonra 619 yılında boykotun kaldırılmasından kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kayıpla karısı Hazreti Hatice'nin ölümüyle üzüntüye boğuldu. Hazreti Hatice yaklaşık 65 kendisi ise 50 yaşlarındaydı. 25 yıl ahenkli ve mutlu bir evlilik yaşamışlardı. Hz. Hatice, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece eşi değil, aynı zamanda onun en yakın arkadaşı, danışmanı ve Ali ve Zeyd dahil tüm ailenin annesiydi. Dört kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Cebrail'in bir keresinde gelip, Hatice radıyallahu anhaya Rabbinden selam getirdiğini, ve cennette olan bir döşek hazırladığını bildirdiğini söyleyerek teselli etti. Hz. Hatice radıyallahu anhânın ölümünü aslında daha küçük fakat dışarıda büyük etkiler uyandıran bir kayıp daha izledi. Ebu Talip hastaydı ve ölümünün yakın olduğu durumundan belliydi. Ölüm yatağında bir grup Kureyşli lider... Utbe, Şeybe, Şems'ten Ebu Süfyan, Cumahtan Ümeyye, Mahzum'dan Ebu Cehil ve diğerleri onu ziyaret ettiler ve ona şöyle dediler. Ebu Talib, seninle gurur duyduğumuzu biliyorsun. Şimdi ise başına bu hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver ve o bizi biz de onu rahat bırakalım. ''Bizi dinimizle barış halinde bıraksın.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Peki öyle olsun, bana bir tek söz verin. Tüm Arap ve İranlıları yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz.'' dedi. Ebu Cehil, ''Babanın üzerine yemin ederim ki bu karşılıklar için bir değil on söz veririz.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah yoktur demelisiniz ve ondan başka taptığınız her şeyden vazgeçmelisiniz dedi. Ellerini çırptılar ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanrıları bir tek tanrı mı yapacaksın senin teklifin gerçekten çok acayip dediler. Kendi kendilerine bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek o halde kendi yolumuza gidelim ve Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye dek babalarımızın dinine uymaya devam edelim dediler. Onlar gittikten sonra Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey kardeşimin oğlu gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin dedi. Bu kelimeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini amcasının Müslüman olması isteğiyle doldurdu. Amca dedi. ''O kelimeleri söyle ki, mahşer gününde senin için şefaat edebileyim.'' Ebu Talip, ''Ey kardeşimin oğlu, eğer Kureyşlilerin bu kelimeleri ölüm korkusuyla söylediğimi zannedeceklerini bilmeseydim, onları söylerdim. Söylediklerimle seni de memnun ederdim.'' dedi. Ölüm Ebu Talibe yaklaştığında, Abbas dudaklarının kıpırdadığını gördü ve kulaklarını dudaklarına yaklaştırarak, ''Kardeşim, senin ona söylediğin kelimeleri söyledi dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben duymadım dedi. Korunması olmayanların Mekke'deki durumları gittikçe kötüleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce Ebu Bekir radiyallahu anh çok nüfuzlu bir adamdı. Fakat Ömer radıyallahu anh ve Hamza radıyallahu anh gibi tehlikeli ve hiddetli değildi. Bu yüzden onun manevi gücünü görenlerden başkasında korku uyandırmıyordu. İslam onunla Kureyşliler arasına girdiğinde ise Mekkeliler arasındaki tüm nüfuzu kayboldu. Fakat buna paralel olarak müminler arasındaki nüfuzu arttı. Ebu Bekir radıyallahu anh birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel'in oğlu Esvet radıyallahu anhın Müslüman olmasına da Ebu Bekir radıyallahu anh vesile olmuştu. Bu yüzden Nevfel, Ebu Bekir ve Talha üzerine bir saldırı düzenledi ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Teim kabilesinden hiç kimse Esedlilerin bu saldırısına karşı çıkmadı. Bu da Müslüman olan iki ileri gelen adamlarını kendi kabilelerinden reddettiklerini gösteriyordu. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in Bilal radıyallahu anhın eski sahibi ve aralarında yaşadığı Cumahan lideri olan Ümeyye ile arası gittikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden göç etmekten başka seçeneği olmadığını fark etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu. Fakat Kızıl Denize ulaşmadan önce Kureyşlilerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin başkanı olan İbn Et-Duhun ne ile karşılaştı. Bu bedevi lider şimdi gezgin bir münzeviyi andıran Hazreti Ebubekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini soran bedeviye Hazreti Ebubekir, "Halkın bana kötü davrandı ve beni dışarıya sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey" Allah'a ibadet ederek yeryüzünde dolaşmaktır dedi. Bunu neden yaptılar dedi İbnet i ne? Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön çünkü sen benim korumam altındasın. Onu Mekke'ye geri götürdü ve topluluk önünde, Ey Mekkeliler! Ben Ebu Kuhafe'nin oğlunu korumam altına alıyorum. Ona iyilikten başka bir şey yapılmasına izin vermeyin dedi. Kureyşliler onun korumasını kabul ettiler ve Ebu Bekir radıyallahu anhın emniyette olacağına söz verdiler. Fakat beni Cumahlılar ibn Dugunneye ona Rabbine duvarlar arasında ibadet etmesini, duyulmadan ve görülmeden namaz kılıp Kur'an okumasını söyle. Çünkü onun görünüşü çok etkileyici. Kadınlarımızı ve oğullarımızı saptırmasından korkuyoruz dediler. İbn-i ne bunları Ebu Bekir radıyallahu anh'a iletti ve Ebu Bekir radıyallahu an belli bir süre evinde namaz kılıp Kur'an okudu. Bu süre içinde Beni Cumahlılarla ilişkisi düzeldi. Ebu Talip'ten sonra Haşimilerin başına Ebu Leheb geçti. Fakat Ebu Leheb'in yeğenini koruması sadece sözde kalıyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her zamankinden daha kötü davranılıyordu. Bir gün evinin önünden geçen bir adam kapısını açtı ve yemek kabının içinde kokmuş sakatat attı. Bir keresinde de evinin bahçesinde namaz kılarken adamın biri üstüne kan ve pislik dolu bir işkembe attı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu atmadan önce bir sopanın ucuna taktı ve kapının önünden ''Ey Abdülmenaf oğulları bu ne biçim korumadır?'' diye bağırdı işkembe-i atanın, Rukiye'nin kocası Osman radıyallahu anh'ın üvey babası olan Şemsli Ukbe olduğunu görmüştü. Eve döndüğünde kızlarından biri onu hem yıkayarak temizliyor hem de ağlıyordu. Ağlama küçük kızım dedi. Allah babanı koruyacak. Bu olaydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te yaşayan Sakiflilerden yardım istemeye karar verdi. Bu karar onun Mekke'deki durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Allah'ın eviyle eşdeğer gördükleri Latbutu'nun koruyucuları olan Taiflilerden ne beklenebilirdi? Taif'te de Mekke'de olduğu gibi istisna kişiler bulunabilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeşil otlaklar, meyve bahçeleri ve ekin tarlalarının etrafını çevirdiği Taif'e giderken ümitsiz değildi. Oraya vardığında Sakif'in lideri olan Amr ibn Umeyye'nin evine gitti. Amr ibn Umeyye Velid'in kendisinin Taif'teki eş değeri olduğunu söylediği adam ve iki şehrin iki büyük adamının ikincisiydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ edip düşmanlarına karşı korunma istediğinde içlerinden biri hemen ''Eğer Allah seni gönderdiyse Kabe'de asılı olanların hepsini aşağıya indiririm.'' dedi. Bir diğeri ''Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı?'' Üçüncüsü ''Seninle konuşamam.'' Çünkü eğer sen söylediğin gibi Allah'ın Resulüysen benim hitap edemeyeceğim kadar yücesin ve eğer yalancıysen seninle konuşmam uygun olmaz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki de Taifli başkalarını denemek üzere onlardan ayrıldı. O ayrılır ayrılmaz Sakifliler çocuklarını ve kölelerini onun üzerine saldılar ve onunla alay edip bağırdılar. O denli büyük bir kalabalık toplandı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özel bir bahçeye sığınmak zorunda kaldı. O içeri girdikten sonra kalabalık dağılmaya başladı. Devesini bir hurma ağacına bağlayarak bir asmanın gölgesine sığındı. Kendini güvenlik ve barış içinde hissedince şöyle dua etti. Allah'ım insanlar karşısındaki zayıflığımı, güçsüzlüğümü ve cesaretsizliğimi sana söylüyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. ''Sen zayıfların Rabbisin ve sen benim Rabbimsin. Beni kimin ellerine emanet ediyorsun? Bana kötü davranan yabancı birinin ellerine mi, yoksa bana karşı silahlandırdığın bir düşmana mı? Buna aldırmam, yeter ki senin gazabın olmasın. Fakat senin yardımın benim için daha geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan ve bu dünyayı da ahireti de düzene sokan nuruna sığınıyorum.'' Yeter ki senin kızgınlık ve gazabın üzerime olmasın. Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka güçlü ve kuvvetli yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı yer göründüğü gibi boş değildi. Her Kureyşli zengin olup Mekke'nin sıcak günlerinde serinlemek için Taif'ten yeşil bir bahçe satın almak isterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bahçe Sakiflilerin değil Şemsli Lider Utbe bin Şeybe'nin malıydı. İkisi de olanları görmüş ve Sakiflilerin bir Kureyşli'ye böyle davranmasına öfkelenmişlerdi. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendileri gibi Abdülmenaf oğullarındandı. Aralarındaki mesele henüz kapanmamıştı. Onu son olarak Ebu Talib'in ölümünde görmüşlerdi. Ve şimdi ne kadar korumasız olduğunu görüyorlardı. Biraz cömertlik yapıp Hristiyan köle Addas'ı çağırdılar ve ona ''Şuradan birkaç salkın üzüm al, tabağa koy, şu adama ver.'' diye emrettiler. Addas emredileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzümden alırken ''Allah'ın adıyla'' dedi. Addas merakla onun yüzüne baktı ve ''Bu sözler bu ülke halkının söylediği sözlerden değil.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerelisin ve hangi dindensin diye sordu. Adas ben Hristiyanım ve Ninovalıyım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani doğruluk timsali Mattanoğlu oğlu Yunus'un şehrinden dedi. Sen Mattan'ın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun diye sordu Adas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşimdir, o peygamberdi, ben de peygamberim cevabını verdi. Bunun üzerine Adas onun başını ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda birbirlerine bağırdılar. Bu köle de fazla oldu hemen ona kapıldı. Adas peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılıp yanlarına gelince yazıklar olsun sana Adas neden o adamın başını ellerini ve ayaklarını öptün dediler. Onlara şu cevabı verdi. Ey sahibim dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok. Bana sadece bir peygamberin bileceği şeyler söyledi. Yazıklar olsun sana Addas dediler. Onun seni zehirlemesine izin verme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sakiflilerden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca, Taif'ten ayrıldı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. O gece geç saatte Nahle Vadisi'ne ulaştı. Nahle Mekke ile Taif'in tam ortasındaydı. Tam peygamberliğinin reddedildiğine inandığı bir anda çok uzaklardan Ninova'dan gelen bir adam onun peygamberliğini kabul etmişti. Nahlede namaz kılarken okunan Kur'an'ı duyan bir grup cin, Nesibi'nden gelen yedi cin yanında Kur'an'ı dinlemeye koyuldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gönderilmediğini biliyordu. Kısa bir süre önce gelen vahiy bunu teyit ediyordu. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Daha önce indirilen surelerden birinde de hem insanları hem de cinleri, cennet ve cehennemle korkutmak için gönderildiği bildiriliyordu. Yeni gelen bir ayette de de ki bana gerçekten şu vah yolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden de biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Başka bir surede de cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırdıkları anlatılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi. Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi. Orada durum biraz anormaldi çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbni Şerik idi. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühre'liler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yardım istemeye karar vermişti. Yolu üzerinde kendinden daha hızlı giden bir atlıya rastladı ve ondan Ahnas'a şöyle bir mesaj gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın mesajını insanlara aktarabilmem için beni koruman altına alır mısın? Atlı o denli hızlıydı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşmadan olumsuz cevabı geri dönerek iletti. Ahnas sadece bir müttefik olduğunu ve kabilenin üstüne bir koruma yüklemeye hakkı bulunmadığını bildiriyordu. Mekke'den çok uzakta olmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı ricayı Süheyle gönderdi. Onun cevabı da aynı şekilde ümit kırıcıydı fakat öne sürdüğü sebebin İslam'a karşı çıkışıyla ilgisi yoktu. Kabileler arası bir meseleye yol açmak istemiyordu. Mekke vadisi içinde onun kabilesi diğerlerinden uzak bir konumdaydı. Çünkü Luay'ın oğlu amirin soyundan geliyordu. Halbuki diğer bütün kabileler Kâb'ın soyundan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehre girmekten vazgeçti ve ilk vahyin geldiği Hira mağarasına gitti. Oradan kendisine daha yakın olan ve boykotu kaldıran beş kişiden biri olan Nevfel'in şefi Mutim'e haber gönderdi. Mutim bunu kabul etti ve bırakın şehre girsin diye haber gönderdi. Ertesi sabah oğulları ve yeğenleriyle silahlanmış bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürdü. Ebu Cehil onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri mi olduklarını sordu. Onlar sadece onu korumamız altına alıyoruz dediler ve mahzumlu da sizin koruduğunuzu biz de koruruz demekten başka söyleyecek söz bulamadı.